Bu il mahallerde, diğerlerde okuduğunuz gibi değil. Peygamber'e 40 yaşında nebüvvet gelmiş, 43 yaşında gelmiş. Bunları halka anlatmak için söylenen sözlerdir. resul Ekrem daha doğmadan, Adem'in suyu ve çamuru karılmadan, melek gülgülesi, terek velvelesi olmadan Resul-i Ekrem peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta sormuş Resul-i Ekrem'e sahabeden birisi, Allah ondan razı olan, yani bir Allah ne vakitten beri peygambersiniz? Adem'in suyu henüz karılmadığıydı. çamuru yoğrulmamıştı ve peygamberdim diyor. E peki Kur'an'da buna işaretmek elbette var. Daima ben söylerim. Dersimize devam edinler. Bu demişlerdi benden ama bir daha söyleyelim. Malumi İsa peygamber dünyaya geldi. kundakta. Sordular Meryem'e. Ey İbran kızı Meryem. Baban, annen fahişe değildi. Bunu sen nereden buldun bu çocuğu? Allah emretmişti kendisine Meryem'e. Konuşmayacaksın. Çocuğu gösterdi, ona sorsunlar. Konuşmadı, oruç diyordu, lisan orucu. Fe eşaret ileyh. Ona sor, dediler nasıl olur? Ufak çocuk, yeni <gülüyor> doğu kaçmışır, konuşur mu? İsa peygamber haber verdi. Kale inni Abdullah, Ataniyel kitap, Vecaleni nebiye, Suri Meryem. İstersen bakarsın tercümesine Kur'an'a. İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Kim söylüyor bunu? İsa peygamber söylüyor. Nerede söylüyor? Henüz doğaç Ya üç günlük ya bir günlük. Yahut yedi günlük. İtilaf var böyle. Mühim. Doğduğu günde söylese mühim. Üçüncü günde söylese mühim. Yedinci günde söylese mühim. Çocuğun konuşması. Kim konuşuyor acaba İsa'nın ağzına o kadar çocuğun ağzına? Hak konuşuyor. Hep ki resul böyle bir şey zahir oldu mu? Elbette oldu. Hazreti Amin'i diyor ki oğlum Muhammed doğduğu vakitte Hemen secdeye kapandı diyor. Secde, secde etti. Ve bir şeyler söylüyordu. Doktor oynuyorduk, aldık kulağımızı dinledik. Ümmetim, ümmetim diyordu. Senin peygamberin bu, benim peygamberim. Cümle peygamberlerin peygamberi. Cibriyle emil bunun emir eli. Cibriyle emin bir melek, Resul-i Ekrem'in emir elidir. Şerefi de Hazreti Muhammed'e vahi getirmektedir. Şerefi de Cebrail'in şerefi Hazreti Muhammed'e vahiy getirmektedir.